Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri şüphesiz ki biliyorum. Zaten onlar savaşa ancak pek az gelirler. Eşişhaten aleykum fe izâ cââel khawfura aytem yendurûne ileyk Tadûru a'yunuhum kellezî yuvşâ aleyhim minel maut. Fe izâ zâhebel khawfu se lakûkum bi elsinetim hidâdî hem gelseler dahi size karşı pek cimri olarak gelirler. Fakat korkulu bir hal geldiği zaman onları üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçtiği zaman ise hayra o ganimete karşı hırslı kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar gerçekte iman etmemişlerdir. Bunun üzerine Allah amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. ahzab ve ahzab badun badun illa qalila Onlar Korkaklıklarından dolayı düşman toplulukların Medine'den gitmediklerini sanıyorlar. Ve eğer o ahzat, o topluluklar tekrar gelecek olsalar, arzu ederler ki doğrusu kendileri keşke çölde yaşayan kimseler olarak bedevi Araplar içinde bulunsalar da sizin haberlerinizi Medine tarafından gelenlere sorsalar. Zaten içinizde kalacak olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. Lakin sizi Allah'ın Ressamı olarak tanıyanlar, sizi Allah'ın Ressamı olarak tanıyanlar, sizi Allah'ın Ressamı olarak tanıyanlar, sizi Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Müminler ise düşman topluluklarını görünce bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu vaat olundukları şeyi görmeleri onlar ancak imanca ve teslimiyetçe artırdı. Min el mu'minine ricalun sadakur ma'ahadullaha aleyh. Femin hum men kada nahbehu ve min hum men yentadir. Müminlerden öyle erler vardır ki o gün Allah'a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi. Şehit oldu. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Fakat onlar hiçbir şekilde verdikleri sözü Değiştirmediler Allahu ve Allah Ta ki Allah doğru kimseleri sadakatleriyle mükafatlandırsın. Münafıklara da dilerse azap etsin. Yahut tevbe ederlerse tevbelerini kabul etsin. Şüphesiz ki Allah Gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Veraddallahu'llezine kafarû el Allah o inkar edenleri Hiçbir fayda elde edemeden Öfkeleri ile geri çevirdi Allah'ın yardımı Savaşta müminlere yetti Çünkü Allah Kavi pek kuvvetlidir Aziz Kudreti daima üstün gelendir. Ve min ve fi ve Ve Allah ehli kitaptan o müşrik ordularına yardım edenleri Kureyze Yahudilerini kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir taifeyi öldürüyordunuz. Bir taifeyi de esir alıyordunuz. <gülüyor> ve Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yere Haybere sizi varis kıldı. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Ya eyühe nebiyi Ey peygamber zevcelerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız öyleyse gelin size boşama bedeli vereyim ve sizi güzelce bir bırakmayla salıvereyim. <gülüyor> Yok eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, hiç şüphesiz ki Allah, içinizden iyilik edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yani sen, ve Allah Ey peygamber hanımları! içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa ona azap iki kat artırılır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır.